kış geldi malum. Havalar soğuk. Ee, evde giydiğimiz bu patikten biraz daha kalınca olan, panduf diye geçiyor. Bu e, patik gibi olan şeyler mest yerine geçer mi veya e, neleri mest olarak kullanabiliriz? Öncelikle seyircilerimize iyi akşamlar demek istiyorum. Ee, Bismillah, elhamdülillah, us salatu ve selamu aleyh, ayağı giyilen veya mest edile mes hükmünde olan e, sadece bildiğimiz mesler olmamalı. Aynı özellikleri taşıyan başka giysiler de varsa işte e, sizin bahse konu ettiğiniz e, o giysi eğer mesin şartlarını taşıyorsa mesela su geçiriyor mu? Hmm. Su geçirmemesi, dayan, dayanıklılığı olması. Yani kendi kendine sabit durabilmesi. E, hatta bir başka bir şey daha var ki Ebu Hanife'ye nispet edilir altının e, deriyle kaplı olma şartını koşar. Daha sonra kendisi de bu fikrinden e, vazgeçtiği, gerçi rivayeti vardır ama e, 5-6 kilometre kadar yol yürüyebilmek, yani dayanaklılığını test edebilmek için. Peki bu özellikleri taşıyan giysi, e, tabi topukları birlikte kapatabilmesi şartı da var. E, Mesle özelliklerini bunlar e, evet. olarak ifade ediyoruz. Bu özellikleri taşıyorsa o giysi ona da meste edilebilir. Evet. Ama bu özelliklerde değilse sadece kalın olması veya diyelim ki birazcık şöyle çoraptan daha farklı kaba duruyor olması değil dayanıklılığı, suyu geçirmemesine de bu şartta da dikkat hmm. etmemiz gerekiyor. Yani bu şartları sağlayan bütün giysiler mesle kullanılabilir. Evet, mesle olarak kullanılabilir. Yani onun üzerine meshedilerek abdest alınabilir. Hmm. Yani günümüzde bildiğimiz hani hepsi deri oluyor genelde. Evet. İlla ki deri olması deri, gerekmiyor. Deri olması gerekmiyor. Su geçirmemesi için. Tabii ki deriliği biraz su geçirmemeye alıyoruz. E peki sadece su geçirmemesi yetiyor mu? Dayanıklılığı o da, da yetmiyor, esas. Yani bugün mesela örneğin ayağımıza bir poşet geçirsek o da su geçirmez. Ama dayanıklı mıdır? E şu evet. Birkaç adım gitseniz süre dışarıda özellikle e ne yapacaktır? Delinecektir. Peki dayanıklı olmayan bir şey o zaman mesle olarak değerlendirilemez. Evet.